Bir secde ayeti Arapça okunursa her işitenin secde etmesi ittifakla vaciptir. Şu kadar var ki okunan ayetin secde ayeti olduğu dinleyen tarafından bilinmezse kendisine haber verilinceye kadar secde etmeyi tehir etmesinde mazur sayılır. Secde ayetinin Farisi lisanıyla tercemesi okunacak olursa İmameyn rahemehumullah'a göre Bunu işittiği halde anlamayan kimseye sadece haber verilmesiyle tilavet secdesi vacip olmaz. İmam-ı Azam Rahimehullah'a göre bunun secde ayetinin Farisi lisanıyla tercemesi olduğu haber verilirse secde vacip olur. Ama sonra İmam-ı Azam Rahimehullah'ın imameynin görüşüne döndüğü rivayet edilmiştir. 17- Secde ayetini heceleyerek okumakla veya ona bakmakla tilavet secdesi gerekmez. 18. İmam secde ayetini okuduğu zaman hem imam hem de imama uyanlar tilavet secdesi yaparlar. İmama uyanlar secde ayetine duysun veya duymasın, bu okuma ister kıraat-ı aşikar olan bir namazda olsun ister olmasın hüküm aynıdır. Hepsi birden tilavet secdesi yaparlar. Şu kadar var ki, kıraat-ı olmayan namazda imamın secde ayetinin okumaması müstehaptır. Şayet imamla beraber namazda olmayan bir kimse, secde ayetini imamdan işitse veya namaza girmese, secde yapması lazım gelir. Bir kimse imamdan secde ayetini işitse ve imam secde etmeden önce namaza girse yani imama uysa, İmamla beraber tilavet secdesini yapar. İmam, tilavet secdesini yaptıktan sonra namaza girse, tilavet secdesi yapmaz. Bu, o rekatın sonunda imama yetişmesi durumundadır. Eğer imama başka bir rekatta yetişirse, namazı bitirdikten sonra tilavet secdesi yapar. 19. İmama uyan kişi, secde ayetini okursa, ne kendisine, ne imamına, ne de imama uyan diğer kişilere ne namazda ne de namazdan sonra tilavet secdesi vacip olmaz. 20. Namaz kılan bir kimse namazda olmayan bir kişiden secde ayetini işitse, namaz bittikten sonra secde eder. Namazda secde edecek olursa ona kifayet etmez. Ama namaz fasit olmaz yani bozulmaz. 21. Namaz kılan bir kimse secde ayetini okusa sonra onu başkasından işitse ve namazda tilavet secdesi yapsa, namazdan sonra onu iade etmez. Eğer bu kişi önce secde ayetini işitir, sonra onu okursa ve namazda tilavet secdesi yaparsa, bu hususta iki rivayet vardır. Es-Hiraj isimli eserde tilavet secdesini iade etmemesiyle hükmedilmiştir. 22. Bir kişi secde ayetini namazda okursa, Secde ayeti surenin ortasında olursa en faziletli olan tilavet secdesini yapması, sonra kalkması ve sureyi tamamlayıp ruku etmesidir. Şayet secde etmez tilavet secdesine niyet ederek rükû ederse, kıyasen ona kifayet eder, yeterli olur. Biz bu görüşle amel ederiz. Şayet ruku etmez tilavet secdesi de yapmaz, ve sureyi tamamlar sonra da tilavet secdesine niyet ederek rükû ederse ona kifayet etmez. Yani rükû ile ondan tilavet secdesi düşmez. Namaza devam ettiği süre içerisinde onu kaza etmesi vaciptir. Haherzade diye maruf olan, tanınan büyük imam Rahimehullah zikretmiştir ki, secde ayetinden sonra üç ayet okuduğu zaman fevriyet yani Tilavet secdesinin derhal yapılması gereği ortadan kalkar. Bu durumda yapılan rükû, secde yerine geçmez. Başlı başına rükû veya secde yapılması gerekir. Secde yapılması daha faziletlidir demiştir. Evet, her ne kadar bu imam böyle demişse de, secde ayetinden sonra 3 ayet okunması durumunda ihtilaf vardır. Tercih edilen görüş, bununla secdenin derhal yapılması gereğinin ortadan kalkmasıdır. Şayet secde ayeti surenin sonunda olur da sonrasında iki veya üç ayet bulunursa kişi muhayyerdir. Dilerse secde ayetiyle rükû eder, dilerse secde eder. Secde ayetiyle rükû etmek isterse sureyi bitirmesi ve rükû etmesi caizdir. Secde ayetiyle secde yapar, sonra kalkarsa sureyi bitirir ve rükû eder. Bu sureye başka bir sureden başka bir şey katarsa faziletli olur. Namazda secde ayetini okur ve onunla rükû etmek isterse, rükû esnasında niyete muhtaçtır. Eğer rükû esnasında tilavet secdesine niyet bulunmazsa, bu rükû tilavet secdesi yerine kifayet etmez. Tilavet secdesine niyet etmese bile, tilavet secdesinin namazın secdesiyle eda edileceği hususunda alimler icma, görüş birliği etmiştir. Namaz kılan kişi tilavet secdesini yerinde yapmayı unutsa, sonra rükuda veya secdede yahut oturuşta onu hatırlasa, secdeye kapanır, sonra bulunduğu hale, yani rükudaysa rüküya, secdedeyse secdeye, oturuştaysa oturuşa döner ve o hali istihsanen iade eder. Eğer iade etmezse namazı bozulmaz. 23. Tilavet secdesi için okuyanın öne geçmesi, dinleyenlerin arkasında saf tutmaları ve secde etmeleri müstahaptır. Ancak okuyanın imamete niyet etmesi, dinleyenlerin de ona uymaya niyetlenmeleri gerekli değildir. Çünkü burada gerçek manada bir uyma söz konusu değildir. Bu yüzden dinleyen kişi okuyandan evvel secdeden başını kaldırsa secdesi tamam olur. Yine böylece dinleyenlerden biri okuyanın ön tarafında secde yapmış olsa bir zararı olmaz. 24. Bir secde ayetinin aynı yerde defalarca okunması durumunda bir tilavet secdesi yeterli olur. 25. Bir secde ayetini ayrı ayrı yerlerde okuyacak olsa veya aynı yerde ayrı secde ayetlerini okuyacak olsa her bir secde ayeti için tilavet secdesi yapması gerekir. Seferde namaz Seferde namazın hükmünü açıklayan ayeti kerime. Tefsiri kebirde zikredildiğine göre cihat eden kimsenin muhtaç olduğu şeylerden birisi de korku esnasında ve düşmanla harp ederken namazın nasıl eda edileceğini bilmesidir. İşte bundan dolayı Mevla Teala Nisa Suresi 101. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman, o kafir olmuş kimselerin size saldırıp öldürme, yaralama yahut yakalamasından korkarsanız, o dört rekatlı farz namazların rekatlarından bir kısmını kısaltıp iki rekat kılmanızda sizin üzerinize hiçbir günah yoktur. Bilinmelidir ki, ayeti i celilede geçen, ''Sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur.'' Kavli şerifinde geçen kısaltma tabiri bir hafifletmenin olduğunu hissettirmekteyse de bunun şeklini açıklamamaktadır. Çünkü bu, kısaltmanın rekatın sayılarında ve adedinde mi yoksa eda edilmesi keyfiyetinde mi olduğu hususunda açık bir ifade değildir. Bu sebeple ayet-i kerime hakkında şu iki görüş açıklanmıştır. 1. Bundan maksat namazın rekatlarının adedi hakkında bir kısaltmadır. Bu görüş, Cumhur'un görüşü olup, bu görüşün sahipleri de aralarında ihtilaf ederek şu iki görüşü öne sürmüşlerdir. A. Bundan Murat, misafirin namazıdır. Zira mukim iken dört rekat kılınan namaz, seferde iki rekat olarak kılınır. Buna göre bu kısaltma, öğle, ikindi ve yatsı namazlarından ibaret olan dörtlülerde geçerlidir. Ama sabah, akşam ve vitir gibi ikili ve üçlülerde söz konusu değildir. B. Bu ayet-i kerime ile misafirin namazı değil, korku namazı kastedilmiştir. Bu İbn Abbas, Cabir İbn Abdillah ve diğer bir kısım sahabenin radıyallahu anhum görüşüdür. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyurmuştur. Allahu Teala peygamberinizin lisanı üzere mukimin namazını 4, misafirin namazını 2, korku namazını da imamla bir rekat, kendi başına da bir rekat olarak farz kıldı. Bu iki görüşte yukarıda söylenildiği gibi ayet-i de bahsedilen kısaltmadan maksadın rekat sayılarını azaltma olduğu görüşüne dayanmaktadır. 2. Bu kısaltmanın rekatların eda edilmesi hususunda olduğudur. Buna göre namazda rükû ve secde yerine ima ve işaretle yetinilir. Namazda yürümek ve elbiseler kana bulaşmış olduğu zamanda namaz caiz olur. Bu savaşın şiddetlendiği zaman kılınan namazdır. Bu görüş İbni Abbas ve Tavuz radıyallahu anhum'dan rivayet edilmiştir. Fakat bu görüş zayıf olup ayet-i celilede geçen kısaltma lafzını rekatların bir kısmını eda etmemek manasında almak daha uygundur. Bunun delilleri ise şunlardır. A. Yala İbni Ümeyye radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir kere o Ömer radıyallahu anh'a biz kendimizi emniyette hissettiğimiz halde Namazda nasıl kısaltma yaparız? Halbuki Cenab-ı Hak korkarsanız namazları kısaltmanızda size bir vebal yoktur buyurmuştur diye sorduğunda Ömer radıyallahu an ona Seni şaşırtan şeye ben de şaştım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduğumda o Bu Allah'ın size bağışladığı bir sadakadır. O halde onun bağışını kabul edin buyurdu diye cevap verdi. İşte bu hadis-i şerif Ayet-i ile de bahsedilen kısaltmanın rekat sayıları hakkında bir kısaltma olduğuna ve bu ayetin sahabe-i kiram tarafından da böyle anlaşıldığına açıkça delalet etmektedir. B. Kısaltma bir şeyin bir kısmını yapıp onunla yetinmekten ibarettir. Ama başka bir şey yapmak kısaltma diye adlandırılamaz. Halbuki rükû ve secde yerine ima etmek. Namazda yürümeyi ve kanlı elbiselerle namaz kılmayı caiz görmek gibi şeylerin hiçbiri bir kısaltma olmayıp, aksine bunların hepsi yeni bazı hükümleri ispat etmek ve bir şeyi başka bir şeyin yerine ikame etmek, onun yerine geçirmektir. Dolayısıyla ayet-i kerimede bahsedilen kısaltmayı rekatların azaltılması şeklinde anlamak daha uygun olur. C. Mevla Teala'nın, Namazdan kısaltmanızda kavli şerifindeki bir harfin cerri, baziyet yani parçalık ifade eder. Buysa namazın bir kısmıyla yetinmenin caiz olmasını gerektirir. Binaenaleyh bu izahlara dayanarak ayet-i de bahsedilen kısaltmayı rekatların bir kısmını kılmama manasında tefsir etmenin ima ve işaret manasına hamletmekten daha evla olduğu sabit olmuş olur. D. Sahabe-i kiramın öf ve anlayışına göre kısaltma, rekâtların sayılarını noksanlaştırma anlamına tahsis edilmiştir. İşte bu sebepten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırarak öğle namazını iki rekât kıldırınca Zülyedeyn radiyallahu an, namaz mı kısaltıldı yoksa sen unuttun ya Resûlullah diye sormuştu. E. Namazı değiştirme manasındaki kısaltma bu ayet-i kerimeden sonra zikredilen ayet-i kerimede geçmektedir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden maksadın namazın rekatlarını eksiltme manasında bir kısaltma olması gerekir ki bir tekrar lazım gelmesin. Allahu Teala en iyisini bilendir. Hasılı kelam, Mevla Teala'nın yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kavli şerifi mücmel, kısa ve öz bir ifadedir. Zira her yolculuk namazı kısaltmayı caiz kılmaz. Yine böylece namazı kısaltmanız kavli şerifi de kısaltmanın keyfiyetini beyan etmemektedir. Dolayısıyla ne kadar bir yolculuğun kısaltmayı caiz kılacağı ve bu kısaltmanın hangi namazlarda ne şekilde olacağının beyanı hadisi şeriflerde belirtilmiştir. O halde bütün bu hükümler Kur'an-ı Kerim'de kısa ve öz olarak geçen ifadeleri açıklamak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'e ait olmuş olurlar. Artık kimsenin, sizin bu ayet-i kerimenin tefsirinde beyan ettiğiniz hükümler, Kur'an-ı Kerim'de sabit değildir demesi doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan diğer bütün hükümler de buna kıyas edilmelidir. Ayet-i sonunda geçen, kâfirlerin sizi fitneye düşürmesinden, Size kötülük yapmasından korkarsanız, kavli şerifinde geçen fitne hususunda iki görüş vardır. 1- Siz, kafirlerin namazda rükû ve secdeleri tamamlamanıza fırsat vermeyeceklerinden korkarsanız demektir. 2- Eğer siz, kafirlerin size düşmanlıkları sebebiyle fenalık yapmalarından korkarsanız demektir. Netice olarak her türlü sıkıntı ve meşakkat bir nevi fitnedir. Ayet-i Celil'e de geçen korkarsanız ifadesinin zahiri, seferde namazı kısaltmanın caiz olması için korku halinin bulunmasının şart olduğunu ifade etmekte ise de, icmai ümmet bu şartın muteber olmadığı görüşü üzeredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarının çoğu korkulu geçtiğinden bu şart, seferlerde ekseriya korku halinin bulunduğunu açıklamak için zikredilmiştir. Yoksa kısaltmayı bu şarta bağlamak için getirilmemiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhumanın seferde hiç korku bulunmadığı halde de namazı kısalttıklarına dair hadis-i şerifler ve eserler çokça gelmiştir. Buna göre ayet-i celiledeki korkarsanız ifadesi endişe ve korku bulunduğu zaman namazı kısaltma ruhsatının bulunmasını gerektirir. Ama korku bulunmadığı zaman bu ruhsatın bulunmayacağını ifade etmez. Hal böyle olunca emniyet hali bulunduğunda namazı kısaltma hususunda menfi veya müsbet bir hüküm belirtmemiş olur. Binaenaleyh emniyet halinde bu ruhsatın bulunduğunu söylemek, Kur'an-ı Kerim'in bahsetmediği bir hükmü hadis-i şeriflerin ışığı altında ortaya koymak olur ki bu caiz olmayan bir şey değildir. Ancak burada söylenmesi caiz olmayan, sadece bir sahabiden gelen hadise dayanarak Kur'an-ı Kerim'in dalalet ettiği şeyin aksine bir hüküm açıklamaktır ki zaten burada böyle bir durum yoktur. Bir görüşe göre de ayet-i celiledeki eğer korkarsanız kavli şerifi kendisinden sonraki korku namazıyla alakalı olup öncesinde geçen yolculuk namazıyla ilgili değildir. Her ne kadar bu nazım bakımından uzaksa da mana bakımından yakındır. Çünkü korku namazında, korku bütün ulemanın ittifakıyla şart olup, korku namazında da bu şart zikredilmediğinden, bu ayeti celilede zikredilen korku şartının onunla alakadar olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre şartın cezası hasfedilmiştir ki, sonrası ona delalet etmektedir. Yani, kafirlerin sizi sıkıntıya düşürmesinden korkarsanız, namaz halinde de cihadı terk etmeyin demektir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın Ali radıyallahu anh'dan rivayet ettiği şu sebebin nüzülde bu görüşü teyit etmektedir. Bir takım tacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, biz yeryüzünde sefere çıkıyoruz, namazlarımızı nasıl kılacağız?'' diye sorduklarında, allah Teala, yeryüzünde sefere çıktığınızda, namazdan kısaltmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur, ayet-i kerimesini indirdi. Sonra vahiy kesildi. Bir sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gazada öğle namazını cemaatle kılarken müşrikler, ''Muhammed ve ashabı size kendilerine saldırma imkanı verdiler. Niçin onlara saldırmadınız?'' dediler. Bunun üzerine işlerinden biri, bunun peşine onların bir namazı daha var. O zaman saldırırız deyince, Allahu u Tebareke ve Teala iki namaz arasında, ''Eğer kafirlerin size fenalık yapmasından korkarsanız, şüphesiz ki kafirler sizin için apaçık düşman olmuşlardır. Habibim, işte bu durumda sen onların arasında bulunup da kendilerine namaz kıldırmayı arzuladığın zaman onları iki kısma ayır.'' İçlerinden bir taife seninle birlikte namaza kalksın ve tedbir için kendilerini namazdan meşgul etmeyecek şekilde silahlarını yanlarına alsınlar. Bu namaz kılanlar rekatın sonunda ikinci defa secde ettikleri vakit düşmanın karşısında durmak için dönüp arkanızda olsunlar. Kılmamış olan diğer topluluksa gelip seninle birlikte kılsınlar ve zırh gibi korunma aletlerini de kılıç gibi savaşacak silahlarını da yanlarına alsınlar. Çünkü o kafir olmuş kimseler arzuladılar ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olasınız da tek bir hamleyle üzerinize yüklenerek işinizi bitirsinler. Eğer sizde yağmurdan dolayı bir eziyet bulunuyorsa yahut da hastalar olduysanız silahlarınızı yanınıza almayıp bırakmanızda üzerinize hiçbir günah yoktur. Yine de siz gücünüz nispetinde korunma tertibatınızı alın. ''Şüphesiz Allah, o kâfirler için çok alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.'' Mealindeki ayet-i kerime ile birlikte indirerek, korku halindeki kılınacak namazı beyan etti. Ayet-i celilenin sonunda, ''Şüphesiz ki kafirler apaçık düşmanınızdır.'' buyrulmuştur ki bu, ''Şu anda siz din hususunda onlara muhalif olduğunuzu ortaya koyduğunuz için, onların size karşı düşmanlığı artmıştır. Bu yüzden sizinle savaşmaya, Hatta güçleri yeterse sizi yok etmeye yönelmişlerdir. İşte onlara fırsat vermemek için namazlarınızı kısaltmanıza ruhsat verdim demektir. Seferde namazı kısaltmanın azimet mi yoksa ruhsat mı olduğu? İmam-ı Şafi Rahimehullah, kısaltma bir ruhsattır. Dolayısıyla mükellef isterse tam kılar, isterse kısaltır demiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimehullah ise kısaltma farzdır binaenaleyh. Yolcu olan bir kimse, farz namazı dört rekat olarak kılamaz. Kılarsa, ikinci rekatın başında tehiyyatta oturmazsa, namazı bozulur. Eğer ikisi arasında teşehüt miktarı oturursa, namazı tam olur buyurmuştur. Ruhul Beyan tefsirinde zikredildiğine göre, El-Eşbah isimli fıkıh kitabında buyrulmuştur ki, seferde olan bir kimse, farzları dört rekat kılsa, namazı fasit olacağı gibi, Kendisi de günahkar olur. Nitekim İbni Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın ruhsatını kabul etmeyen kimse üzerine Arafat dağları bir rivayette Uhud dağları kadar günah vardır. İki rekatın başında oturmayan ise namazı tamamen fasit olur, bozulur. Zira bu takdirde rükünler kemal bulmadan, Farz olan ilk iki rekat tamamlanmadan, nafile olan son iki rekat ona bitişmiş olur. Eğer ikinci rekatın sonunda teşehit miktarı oturursa, son iki rekat nafile olur. Yine de selamı geciktirdiği için günahkar olur. Haddadi tefsirinde zikredildiğine göre, misafir öğle namazını dört kılıp ikinci rekatın sonunda teşehit miktarı oturmasa, sabah namazını dört kılmış gibi namazı fasit olur. Eğer burada, ayet-i kerimede geçen, yeryüzünde sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur kavli şerifinin zahiri, namazı kısaltmanın farz olmamasını hissettirmektedir. Zira farz olan namazları edada, size bir vebal yoktur denilemez. Aksine bu lafız ancak, o şeyle mükellef olmayı kaldırmak için kullanılır denecek olursa buna şöyle cevap verilir. İnsanlar namazlarını tam olarak kılmaya alışınca çoğu kez onların gönüllerine, kısaltmada sanki bir noksanlığın bulunacağı düşüncesi gelebilir. İşte bu sebepten Mevla-ı Teala onların gönüllerini ferahlatmak için kısaltmada bir günah olmadığını beyan etmiştir. İslam'ın beş şartından biri olan,